Modern sabahlar devam ediyor sevgili ama arkadaşım ya <gülüyor> ama mikrofonun olduğu hiçbir yerde ne yapmıyoruz? şarkalara eşlik etmiyoruz ama daha açılış yapılmamıştı onu öncesinde kabamızı atıyoruz ki programa yansımasını diye bu kararı aldık. Açılış İnsan her zaman aç, bahanesi bak. hadi açılışı bugün sen yap hayır açılış, Hazır, e, dün de büyük badire atlatmışsın düğün, bu düğün. çocuk bu çocuğun dün biliyorsun değil mi? Hayır. Ayağı kırılıyormuş bu çocuğun dün halı sahada ya. Ha, Gökhan mekan ikinci yarıda çıktı dediğin sen Gekenlik... Kendi maçından mı bahsediyorsun? Geken... ben Fenerbahçe <gülüyor> falan düzenledim. Gökhan'dan bahsediyoruz Gökhan'dan bahsediyoruz. Gal Galatasaray Fenerbahçe maçından bahsettiğimizi gördüğünde evet ya Hayrin büyük paketi var ya bütün maçları seyredebiliyor. O yüzden sana gelip anlatıyor diye düşünüyorum. Seyretmesi <gülüyor> ayrı. Biz mutfakta senden gizli 10 dakika kadar da Gökhan'dan çıktı. Siz yıllarca lost'u birbirinizi anlatırken ben gıkımı çıkarmadan orada bir keşifledim. Ama adam bak nasıl terbiyeli. Bu adamlar da maçtan bahsediyor. Hiç şey yapmayayım diye. Yeter be yeter be demedim Hiçbir senin bir şey demedi. Vallahi de ama ben kaç yıl sonra söyledim. Ne? En son 5. sezonda istifra ettim yani yüzünüze Doğru. karşı. Doğru. Yani Doğru haklı. Sen bağırıyorsun bir defa hayır biz lostan veya başka bir şeyden kurtulacağız. Şey... 3. kişi olarak <gülüyor> bağırıyorsun. Yani o, o da ben genel olarak bağırıyorum yani. Bağırarak o... eğitim eğitim değil. Değil. Losta yönelik ve size yönelik bir şey değil. O benim genel e, hayata karşı duruşum. O Neyse, der... o yüzden bence şimdi güzel bir şey yapadı. Şükür <gülüyor> açıldı. Efendim kazasız belasız badiresiz bir haftaya merhaba. <gülüyor> Badiresiz dedin değil mi açılışında? E tabi badiresiz dedik. Ne diyeceğiz abi? Vallahi. Yastık altında şey. 5 bin ton altın varmış Türkiye'de. Var var. Bence satsalardı geçen hafta iyiydi. Bu hafta çok canlar yanacak. <gülüyor> 5 bin ton. Bunun maddi karşılığı da 192 milyar dolarmış yaklaşık olarak. Nüfusa oranladığında kişi başı 70 gram altın düşüyor. Vallahi Sen kişi... de altın var mı Ege? Var var? Hadi ben? ya var mı sizde? Hı -hı. Ama taksan böyle üst üste gram olarak ne eder bilmiyorum. İşte sizi yani, ben tamamlıyorum. Boş sıfır diye düşünsen. Bizde de sıfır. O zaman ya şu... canım şimdi Oktay öz, mal varlığı falan konuşmayalım diyoruz da. E yok bizde altın yok. Hayır. Diş ne kadar? Kaç gramdır diş? Buyur? Altın, altın diş. diş. Ha, o dişine göre değişir abi. Öndekiler. Yani bütün dişleri altın yapmak 70 gram Eee sen Daha de küçük süt dişlerinden yaptırırsın. Daha, Daha fazla. Ya. Sırf köpek dişlerimi yaptıracağım o zaman. Daha fazla çeker o zaman. E. Ha. Büyük dişlerden yaptırırsan. Valla benim bir ara... E... Şimdi ben konuşmuyorum. mı? Oktay'ın kasasında, masasında vardı. Şimdi ben beni kötü kötü konuşturmayayım. Burada Oktay'ın Tabii canım. Oktay'ın kiralık kasası. Oho, Oho. dillere destandı Ankara'da. Vay be gitti demek. Neyse. Oktay'ın kasası tutturdum. düşünülerek ha ekonomik kararlar alınıyordu. Hmm. Oktay'ın kasasını ekonomiye katacağız diye bir yasa çıkmıştı bir aralara. O da yastık altı mı sayılıyor? Yastık altı sayılır. Yastık altı sayılır. Ekonomiye girmediği anda yastık altı. Alın verin ekonomiye can Yok, verin. Ara sıra bankanın içine çıkartıp <gülüyor> sallayıp tekrar koyuyoruz kasayı. O da mı sayılıyor? Sayılır tabii. De, tabii bu bahsettiğim 10 sene 15 sene önce. Seninkiler yastık altı sayılır Fahir. Belki yastık altı ben gönderdim canım geçen hafta. Gönderdim mi? Ben de sizin kadar en az altınsızdım artık. Memlekete mi gönderdin? Ha, memlekette şey vardı. Bir bir küp gönderdim yani. Gömsünler diye güzelce mi? 70 gram kişi başına 70 gram altın hak iddia edebilirsiniz demiş. 70 gram ne ya? Bir hamburger köftesi kadar mı? <gülüyor> 100 gram oluyor onlar. <gülüyor> yani. Ama şeydi bu hazır köfteler var evet, ya. Evet, onlar 100 hazır gram. Hazır köftelerden pişmişi 70'i Piş, pişmişi bile diye canım çiğden çiğden 70 gramlık bir köfte altın var herkesten. Allah ama ne kadar güzel afiyet bal şeker olsun löp löp et olsun vallahi 70 gram fena değil ben parasını söyleyeyim mi net yoksa? Söyle bakayım vallahi... en yakından takip edersen Fahir söyle bakalım. Vallahi şu andaki fiyatı 3000 3000 tamam Fahir yeter. <gülüyor> Etikette YTL'li dönemde bitiyormuş önümüzdeki aydan itibaren. Var da hala YTL? Hı, varmış tabi. Türk Lirası veya kısaca TL ya da kuruş kısaca KR olarak geçecek bundan sonra etiketler. YT, YTL'li etiket bulduğun zaman o ürün senin. Yani tam <gülüyor> giy çık ya da şu noktada çık. birileri artık hala bir lira yerine bir milyon derse dövülme noktasına girdiler mi? Ona yok dövülmeniyordu artık acınıyor yani. Acınıyor. Zavallı yani. böyle şey gözüyle bakılıyor ve toplum dışına itiliyor. Ya ben onu hala Ama YTL diyorlar yani. ya Ne kadar abi 50 YTL diyor ya yani. bir <gülüyor> şey ritim katıyor Ritim Cimlen katmıyor onunla. abi 50 Demeyi öğrenemedik 50 ben YTL. Ama bir arada yani eskiden de TL'den YTL'yi geçerken şey yapmıştık ya YTL denmiyordu tamam. Ama o geçiş o TL. kadar hızlı oldu ki Tam YTL'ye alışanlar tamam. TL ile karşı karşıya kaldılar Ama orada hem birim değişti hem şey değişti ya Milyonundan konuşuyorduk Hemen Doğru. 50 milyonundan 50 YTL'ye geçti. O bir şeyi yakaladı ama bu normale dönsün artık ya yapmayın gözünüzü Etiketlerde seveyim. Y harfinin bulunması halinde satıcı Hemen satıcılara para cezası verilecekmiş. Para değil veya infazına. Bence oynama ceza veya horoz gibi ötme. En samimi ceza. Bence taciz edilsin çok daha mantıklı. Bir daha Hı. yapıyor mu bak bir daha. Ya ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Biz misafirliğe giderdik. Çocuklar bir odada toplanırdı. Tabii. Ondan sonra hep saçma sapan bir oyunlar oynatılmaya çalışılırdı bize. Mesela ilk ses çıkaran horoz gibi ötsün falan diye böyle çocuklar sessiz bir Kim tarafından ya? Çocuklardan birinin annesi gelirdi falan. Şimdi hmm. çocuklar sessizlik oyunu ilk ses çıkaran horoz gibi ötecek diye böyle bir saçma oyunlarla bizi tutmaya çalışıyorlardı. 10 Anne, anne çünkü başınızda durmuyorsa Ondan sonra herkes horoz gibi ötmeye başlardı yani. i̇lk, i̇lk öten eğlenceli şeyi o başlatmış oluyor Ondan sonra herkes bir horoz gibi ötüyor Sonra da kanepeden atlamacı oynuyordu Baya hareketli bir çocukluk Çok geçirdin bir ya. O zamanlar Vay. evlerde fazla da olmuyordu Hı. Çocukların olduğu yerde de bir televizyon olsa Herkes sessiz sessiz dururdu o zamanki büyükler pek anlamıyormuş bu işlerden hiç yani. anlamıyor ama teknoloji de hiç yani ebeveynlere hizmet etmiyordu o zaman. şimdi gezen anne babalar yanlarında iki tane cd ile dolaşıyorlar işte arabalar filmini götürüyor çocuğun gittiği her yere anne tak diye koyunca çocuk kitleniyor kalıyor çocuklar da şimdi biraz şey mi ne ee, güzel bir kelime söyleyeyim dedim ee, saf mı Böyle bir tane arabalar filmiyle her çocuk bu kadar şey midir yani? Ki hareketli görüntüye saf olmaya gerek yok. Hiçbir gerekir. zaman herkes... hareketli ve renkli görüntüde. Evet. Peki mesela siz bir yere gidiyorsunuz. Evet. <gülüyor> ile beraber hiç daha önce Ali'nin tanışmadığı bilmediği bir çocuk var. Hemen Aha. kaynaşıyorlar mı onlar? Hemen herkes annesinin bacağına arkasına saklanıyor uzun bir süre. Hadi Hadi uzun süre Hadi dediğin çalışalım. yarım saat 45 dakika. Eğer yani çocuklar aynı yaştaysa daha bunlar hiç birbirlerine bir şey ifade etmiyorlar. Ve yanlarında ebeveyn olmadan zaten kavgasız bir araya gelmeleri mümkün değil. Siz eski tip oturma yapıyor musunuz peki? Mesela bir arkadaşlarınızla gidiyorsunuz. Biz daha çok evet, üstü oturuyoruz. Yani ben <gülüyor> yani oturuşta klasikten vazgeçmedim. <gülüyor> yani mesela işte bir arkadaşınıza gidiyorsunuz. Ali'nin de bir yaşıtı bir çocukları var. Onları arka odaya gönderiyor musunuz? Yoksa hep gözünüzün önünde olsun mu istiyorsunuz? Aa, mesela şimdi hafta sonu gittik ama zaten Ali'nin samimi arkadaşı. Onlar mesela restoranın oyun parkına gittiler. Biz rahat rahat yedik ama birbirini tanıyan iki çocuk olduğu zaman biraz şey olabiliyor. İşte bak demek ki eski tip oturma yapılmıyor artık. Restoranlarda buluşuluyor bilmem ne falan filan. Evde alınması. Yani onlar, bir de popoy üstü oturma diyorsun. Evde de öyle şey olabilir ama belli Hı. arkadaşlarla. Ama hiçbirbirini tanımayan iki çocuğu koysan herhalde onlar ilk önce bu evde kesici maddeler nerede mutfağımızda istersen birlikte bakalım diye giderler. Allah Allah. Ve Allah. sonra da kavga ediyorlar zaten. Kavgalar da büyük kavgalar değil. Kanlı olmuyorlar işte. Allah'tan. Biz, biz, yanımıza, <gülüyor> Allah'tan öyle olmuyor. Bizim yanımıza bir büyük gelmezse biz birbirimizin saçını çekeceğiz diye şey yapıyorlar. Peki yani. sen şey gıcık oluyor musun? Mesela birisi böyle yaşıtı Ali'ne böyle mesela bazı psikopat çocuklar var ya. Aha. Böyle giriyor direkt darp ediyor mesela Ali. Ebeveynliğin en önemli özelliği o çocukların annesine babasına sezdirmeden etlerini burmayı öğrenmektir. Ha. Onu şey yapıyor musun? O serbest mi? E serbest. Best yani portuna yani. getirirsen serbest. Hayır yani işte anne babanın haberi olmadan o Etten, serbest. serbest mi? Peki, yani o biraz vicdanla ilgili bir şey. Diyorsun ki ben bu çocuğun etini bırakacağım Küçücük çocuğun etini vurmak senin vicdanına zarar vermiyorsa burasın. Peki Ali'nin aynı şeyi yapıyor mu? Bir ara o da bir şiddete meyilliydi ya. E, o anne baba için çok utandırıcı bir şey. E, peki karşı taraf etini bursa yakala, Ali'ni. Yakaladım mı? Ve yakalasan yani. Ne yaparsın? Vurarım. <gülüyor> bu, vurarım ve vurarım yani o ama çok güzel yapmak lazım onu hay Allah ya <gülüyor> bu çocuk diye yapmak lazım Sonra ağladı şimdi de ağlayalım <gülüyor> <gülüyor> O peki eti burulunca şey alınıyor mu? Ha, ben bu çocuğu darp edersem etim buruluyor. Bir daha darp etmeyeyim değil mi? Diyor mu? Yoksa Yo, sadece ağlıyor ondan sonra tekrar Ağlıyor Ondan sonra ne yapıyorsa yapıyor. Sana da bir hobi oluyor işte. Demek bu çocuk etinin burulmasında o kadar da rahatsız değil diye. Sen de bir stres atıyorsun. Çünkü kendi çocuğunun etini buramadığın için başkasının çocuğunun etini buruyorsun. Ay vallahi hafta sonu burada geçirelim ya. Ne güzel eğlenceli eğlenceli aktiviteler var adamların ya. Çocuk eti burmaca. Et burmalı. Ondan sonra oyun parkında çocuk gözlemlemece. Burma et. Vurma <gülüyor> et lokantısı ne güzel olur ya böyle danaları etini bura bura taşıyorlar. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet, o zaman lokantacı. reklamlarla coşalım. Evet, bir reklam şey yapalım. Onu... Ondan sonra herkes. Abi döndüm sana, bir devam ediyorsun gireceğine. Günaydın, günaydın, ay, ay, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aman. Yetişin adım usta Buyursunlar efendim Kim lider? Kim lider mi? Kayseri Spor Kay kay kay Kayseri <Gülüyor> Spor Kay kay kay, kay. Vay vay sen ne yaptın ya Hakikaten ha Sen ne Hiç yaptın ya Hiç beklemiyordum valla ben de şaşırdım Üstelik bir de tezahürat yaptı adam Yanlış da olsa tezahürat Olsun tezahürat. yanlış yanlış Galatasaray son saniyede yemeseydi goller iyiydi yani liderdi de Bravo ne diyeceksin egeciğim haftaya? Lig'de durum belli Gerisi dün Twitter'da şey yazmış da ona güldüm Ne? Sarı kırmızılı ekip liderliği garantiledi <gülüyor> <gülüyor> diye bir şey yazmış Çok hoşuma gitti <gülüyor> Ben bundan sonra ekip üstüne konuşacağım Sarı lacivertli ekip ne yaptı? Ee, Sarı lacivertli ekip yenildi Yenildi mi? Evet. evet Ama öyle bir şeyler varmış galiba değil mi Fenerbahçeli şimdi? Millet iç içip, içip dağıtıyormuş galiba böyle bir... Yok ya en son defans hocası psikopata bağlayıp şey yapmış ya galiba cam masaya vurmuş. Hadi canım. Yani bileğinde kesi var ee, çocuğun öyle bir sinirle kalkılan hareketler oluyor ya kapıya tam... yumruk atma ama cam kapıya atma. Ama haras... Ahşaptan şaşma ahşabın sıcaklığı hiçbir şeyde yok. Şey var yani tam senin yaşadığın olaylar kafada tavla kırmalar. Ben hiç mesela camdan tavla kırmadım kafamda. <gülüyor> Yani üst şey öyle kontrplak tahta öyle yani. Geçen gün konuştuğumuz şey yani Fenerbahçe'li futbolcular eğlensinler ne olacak canım? Adamlar lider değil mi diyorduk? Lider olmayınca bak batmaya başladı adamların eğlenmesi Evet tabii canım. Şöyle ağzıyla bir cam masa, kapı falan kıramadıktan sonra ben öyle hayatta hayat mı derim affedersin. Şitre's yüklü zaten adamlar. E, lider olsan da batar. Lider olmayınca da batar. Tabii canım o lider olunca eğlenceler. kapıya yumruk attığında, cam kapıya yumruk attığında gene şey oluyor. Öyle oluyor. Ev eğlencesi yapılması lazım. De, yani. Ev eğlence. Kutu oyunu oynasınlar Dışınıza canım. Çıkılması. Ev, eğlencesi, tabii Ev canım. eğlencesi de bitiriyormuş adamları. Ben Playstation okudum. oynuyorlar. PlayStation bir sab şey PlayStation sabahlara kadar. Sabah 5'e kadar Playstation oynuyorlar. Ona ne niye bir şey demiyorsunuz falan diye konuşuyorlar. Gece, Evde oturuyorlar 5'e kadar Playstation. Yalnız Playstation'da artık bir futbolcu için en acıklı oyun değil mi ya? Yani Ay, zaten hayatım futbol bir de eve geçip futbol e, oynamak. O tamamen eğitim süreci ya. PlayStation insanın ya brain şeyi, your brain diyor. Bütün gün Sir Felix, Alex Ferguson. Yayın yaptıktan sonra eve gidip radyoculuk oynamak gibi bir şey yani. Ya, ya düşünsene ya. ya. Demek, Arda mi? Arda geçiyor şey bütün gün antrenmanda yapıyor. Ondan sonra gidiyor kendi kendisinin PlayStation'da oynuyor. Ne kadar garip bir şey ya. Bir yandan da Ya kendi kendisini dedim. top kendisine geldiğinde oynuyor canım O kadar da şey değil sizde PlayStation dünyasına o kadar uzaksınız. 11 tane adam var. Ha her birini oynuyor bütün arkadaşlarını yerine geçiyor. <gülüyor> O o da de... oynamamış, oynamamış mı oluyor yani? Ya bu... Kendisiyle oynamamış mı oluyor? Bir tane şarkıcının <gülüyor> eve gidip şey söylemesi, karaoke yapması <gülüyor> gibi işte Şimdi bir grubu öyle <gülüyor> kendi şarkılarına falan <gülüyor> güzel eğlenceli işte. Çok yani. komikmiş. <gülüyor> karaoke yalnız. Hayır, bir de bu adamlar yıldız futbolcu. Kötü futbolcu olsan hiç yapamaz. Sahada yapamadıklarını evde yapsan iyi de yani bu Arda Turan mesela iyi futbolcu değil herkes mi? iyi solcu di진 sonra maçı kurtardı diye herkes konuşuyordu. Doğru. E şimdi bu adam bir de. Zaten yapmışsın yapacağını sadece. Niye gidip evde bir de oynuyorsun sabaha kadar? A onu şey Başka yapayım. şey oyna. Call of Duty oyna. Fvay Ege'nin bildiği ikinci bendeki oyun. Neyse Allah'tan üçüncü oyun yok da. <gülüyor> Niye Grand Theft Auto var? Ha Grand Theft Auto ya. Bravo. GTA diye geçer. <gülüyor> Ege'cim vallahi var ya hem futbol dünyasına hem Playstation dünyasına bu kadar hakimiyet bana fazla ve ağır gelmeye başladı. Veledik Belediye Başkanı'nı biliyorsunuz. Kimin belediye, belediye başkanı? Veledik Bilmezmiş. Çok muhterem bir abimiz. Massimo Kacciari. ama çalışıyor Cicari. Massimo. Massimo Kacciari e, mantar gibi biten ve kültürümüzü özellikle ağır kokusuyla ve görünümüyle zedeleyen döner kebabın kanallar arasında satılmasını yasaklayacak. Döner halindir. kebabında kokusu yoktur. Şimdi her şey bir tarafa Öyle kokar mı döner kebap? Zaten et kokusu ana kokusu değil midir ya? Nane kokusu hayır. Ama neyse işte. <gülüyor> neyse ne? Ben anamın nane kokmasında <gülüyor> et kokmasını tercih ederim. Bir kere annemiz neden nane kokar? Aa, sen, et kokusunu on... bastırmak için basarlar nane üstüne. Hayır hiç alakası yok. Evet. O senin haşlama et. O başka bir şey. O Sen seçemiyorsun zaten Engel. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemem ama nane kokusu ana kokusudur. Et kokusu enişte kokusudur. Enişte kokusu mu? Maalesef. Enişte deyince ağzından peçete sarkan adam benim. Enişte sana geliyor. piş derken o ne kokuyordur? <gülüyor> Et koku <gülüyor> var ya benim enişte. <gülüyor> Çünkü mangalı kim yapar? Enişte. Enişte, enişte yapar doğru. Yani. doğru vallahi. Enişte Döneriz kimlere anlayalım. kimlere dedi? Ben size bir mutfakta anlatayım. Hadi canım. Of enişte coştu ya. Yani daha doğrusu annemin iştesi. Vay anam vay. Ne zaman coşkuyu? Eşini kaybettikten sonra <gülüyor> içindeki coşkuyu ortaya çıkardı. Çok muhterem bir adam gerçekten. <gülüyor> çok muhterem bir adam. <gülüyor> bir bir Venetik belediye başkanı bir de Ege'nin. Ee Lisesi. ne diyor Venetik belediye başkanı? Et yemesinler, ne yesinler abicim? Olmaz ya. abicim, buralarda olmaz diyor. Bir yani de, de belediye başkanı olmak en kolay şey herhalde. Oturmuş şehir, bin yıldır aynı espri Kanallarımız var ondan sonra haftada bir gondolcularla şey toplantı. Yani gondolcuların gondol, sıkıntıları. Gondolcuların belini büken yeni uygulamamızı şey yapacağız. Gondol biniş indirimini bu sene yaygınlaştıracağız. Su şeyin yok zaten. Şehir batıyor. Ben mi batırdım dersin yani bir şey olursa. E i̇şte bu tip şeylerle uğraşılıyor ya. Böyle ama... kebap falan satımcı aynı yasak dilim pizza satışı için de geçerliymiş. Ha bak. Adam İtalyanlar kızıyor mu ya bu dilim pizza satışına? <gülüyor> Dilim pizza biraz Amerikan işi tabii. O, o işte o yüzden diyorum herhalde kızıyorlar be sinirleri bu bozuluyor. Pizza dediğin komple yenir diyor adam ya. Dilim dilim şey mi yenir? Yani bizim böyle. Dilim dilim karpuz satışının yasaklanması gibi ülkemizde. Dilim dilim pizza yemek milim milim yükselmektir Venedik girişinde yazılmış. <gülüyor> ah canım benim kıyamam ona ya. Ya. Ya o zaman ben de size çok Venedik'i en çok seven görevine <gülüyor> en <yeni> yapandır. <gülüyor> Çok değerli büyük... Belediye'ye e... hoş geldiniz. <gülüyor> Ulan bir daha çok değerli diye başlarsam. Gö Bu da güzeldi <gülüyor> Güzel o çok hoştu ya. Teşekkür <gülüyor> ederim. Çok değerli profesörümüz Orhan Kural. Heh. Ha. Heh. Ve beraberindeki 20 kişi. Heh. E, 3 Aralık'ta Gabon'a gittiler. Fakat e, Gabon'da mahsur kaldılar. Gabon neresi? E, ya Gabon Afrika'nın güzide ülkelerinden bir tanesi Gabon. Orhan Kural ve gezi arkadaşlarının Otel masrafları karşılanmadığı için Seyahat acentası tarafından Gabon'un başkenti Libreville'deki Meridian Otel'de Orhan Kural ve gezi arkadaşlarının pasaportlarını El konarak ee, Bunlar sonra da Gabon'da <gülüyor> <Ne> <gülüyor> bu <gülüyor> Sigara şirketlerinin yeni oyunu mu? Vallahi öyle Bunları bir 20 kişi Gabon'da tutarız biz Akşam da şans sesleri Bir aslan belki kafesinden kaçar Ya Gabon'da aslanlar şey yapmıyor Nasıl bizde sokak kediler var Orada da sokak aslanları var yani takılıyorlar Doğru. Ee, Niye gidiyorsun Gabona ya? Sigarayla mücadele. Ya ben mi? hakikaten Gabon git. Bak ben yurt dışı gezilerimi ona göre seçiyorum. Daha bir, dün bir bugün iki ama bir şey gibi bir şeye git yani yere adam gibi bir yere git gezecek, görecek. Gabon da tabii ki güzülükte bir ülkedir de sıralamaya bakacaksın yine kişiyi götürmüş bir de yanında. 20 artı bir. 20 kişiyi de beraberinde götürmüş öyle mi? De <Gülüyor> sürüklersin nokta. Profesörsün, orhan kural dediği zaman beyler hadi bir çılgınlık yapalım Gabon'a gidelim. Hadi beyler deyip toplanıp hafta sonu Gabon'a atlayıp gidiyorlar yani. Güzel orada et de ucuz. Güzel etlerini yiyorlar falanlar filanlar derken işte güzel bir hafta sonunu geçirip geliyorlar. Eylül, de, değişiklik olmuştu can ama dönememişler. Yardım ki. bekliyorlar şu anda Orhan Kural ve arkadaşları. Gazete aracılığıyla yardım mı çağrılmış? Valla ben de yardım Orhan Kural'a bir yardım edelim ya. Hemen Ay, kalkamadım ya. Ay, vallahi ayağım sakat olmasaydı koşa koşa en başta ben gidecektim ama Orhan Kural'a biraz maddi yardımda bulunmamız lazım. Yardımından Gelsin... istesin paraları. Kimler? Ya Teoman ben sonra dava açmıştım, bana biraz biz e, otelde şey yaptık. Yok canım, önden biraz parasını alması lazım, o kadar açtığı dava var, o kadar e, yaklaşacağına, belki de onlar ahımı mı tuttu diyeceğim ama o adamlar hak etti yani. O adamlar dediğim Teoman falan fıstık yani, Teoman var. Ondan sonra kim, Müptela kim var? Oktay? Müh! Müptela böyle içici, ağır içici. Ya sahnede falan içen Teoman geliyor. Te, Teoman Teşekkür geliyor böyle. benim aklıma ya, tabi ya. Masar Alanson'da da yaşıyor. Masar Alanson'da da aynı şey yapmıştı ya. Bak Masar son, Onlar da yaşıt devre falan sayılırlar yani. Okanba Ülgen de öyle galiba. E, Okanba Ülgen bak. Koşa koşa çıkıyor ya Okanba Ülgen. Programında bir şarkıya başlayınca. Oh, oh, böyle ah koşarak çıkıyor stüdyodan. Bahçede çilliyor ya orada da o yüzden koşturuyor. Yoksa içeride ofis, ofis diyorum. Ne deniyor oraya ya? Kulis. Ha. Kuliste içecek <gülüyor> olsa o kadar koşturacak şeyse olmaz. Ama neyse işte valla Orhan Kural ve arkadaşlarına şu andan itibaren ya e, tüm yardım ya? elleri. E, ben bir hesap numarası vereyim. Ben, bari ben üstleneyim de bir hesap numarası kampanya Orhan Kural'a. 29 diye başlıyorsa hesap numarası <gülüyor> güven vermez. Hayır. <fire. gülüyor> e ne diye başlayacak canım? O şubesinin de hesap numarasını verme Orhan Kural için. E, sen, hangisini vereyim abi orada var benimle Ben Sen kendi numaranı ver. İşte kendi numaramı veriyorum işte. Direkt şey yap yani. Bugün şey alacaksın ya sen. Ne alacaksın? Maltepe'de. Ha, ya, o, o hangi kot şey, pantolonu pantolon, taksitleri hangi bankaya <gülüyor> Direkt onun şeyini mi? O hesaplamaysa <gülüyor> ya 20 ay oldu hala oran Kural'dan haber yok. Ya bir 4 ay daha herhalde şey yapacakmış, sürecek bir süreç. Ondan sonra 24 ayın tamamlanmasıyla beraber oran Kural'da aramızdaki yerini alacak. Var mı Gabon'la ilgili bir söyleyeceğim bir şey? Yoksa geçiyorum çünkü ben. Abi, şey. Gabon'da otel fiyatı ne olabilir ya? ne bu kadar mı parasız gitti daha 20 kişi? Abi gitmişlerdi ne olacak neye gittiğini bilmiyorsun Orhan kural çekiyormuş herkese abi bir de 20 kişi ne ne yapmaya gidiyorsun yani Duman avcılar işte Duman avlama sen ha, ha, ha Duman avlama olur mu canım Gabon biliyorsun merkez Afrika'nın ana üssü ya Hadi ya Tabii... ne üssü ana üssü mü Belebele bele yapabilir ha. biliyorsun istediğim çok güzel bir de uygun fiyat garantisiyle Ya bu Nobel ödüllerinde acayip para veriyorlar ya evet. 1.3 milyon dolar canım ben net o rakamı para söyleyeyim Parayı mesela işte ne kadar oldu iki ay falan oldu değil mi açıklanıla ha, hala yatma hala para. <gülüyor> ödülü kazanan bir telefon açıp yalnız bana para yatmadı falan diyor mudur ya? Ya bizim Nobel muhasebeyle görüşmüşler ya. <gülüyor> Hakikaten ya o kadar vermek lazım. O kadar öyle. çirkin bir durum ki ya o, o nasıl hissettiriliyordur acaba? Çünkü Nobel'i kazandığı dünya alem duyu, duyuyor. onu alacaklısı vardır, şeylisi vardır ya Nobel yatmadı falan diye. Ya. Bir de bütün Nobelciler Nobel fizik ödülünü alan edebiyat ödediler. Nobeller yatmış diye arıyormuş. Ama hayır mesela tıp ödülünü 3 <gülüyor> kişiye verdiler ya atıyorum. O üç kişi gidiyor, tecessül hesabı açtırıyor. Temessüm. Te, temessüm hesabı, tebessüm hesabı. Tem, tel Telmere hesabı. <gülüyor> <Temlere, gülüyor> Telmere tel, doğru. Tem, temessül hesabı. Temessül hesabı, tecessül Neyse işte ya. Ya işte sürüsü mü tecessülü Ayı mü? hesaptan çekiyorlar. Olar, getiriyorlar mi? öyle çekiyorlar ve yemin ediyorum iki aydır yatmayan şeyler var yani. Bir parti parti yatıracağız falan gibi bir şeyler dermiş. Eğer Nobel almak için bir şartsa üç kişilik temelli hesabı açtırmak <gülüyor> biz biz de aday olabiliriz yani. Hesap bizim hazır zaten. Hazır yani. hesabımız. Bizim he? hazır hesabımız var hocam bizim bir tek eksiğimiz var. Para yok içinde. Para yok ya Nobel'e şeyimiz <gülüyor> yani her şeyimiz galiba ve hiç vakit kaybetmemize gerek yok. Çünkü ya, bu adamlar da meşgul üçü bir arada gidip bankaya şey yapamıyor. Çünkü iki kişi gitsen üçüncüsünün de olması gerekiyor. Bu ben zaten biliyorum. Nobel kazananları böyle hiç bilmedikleri falan akrabaları çıkmış. Ne kadar Ne kadar acı bir durum değil mi? Ne yani acı. Para geleceğini ama daha parasını alamayanlar varmış ya. Paramız Çok da alamadık diyerek adam icadını şey yapmış. <gülüyor> ne oldu Sen, evet, Obama o, mesela Soğuk füzyonu bulmuştum Çıkarmıyorum abi piyasaya paramızı alamadık demiş <gülüyor> Ya işte bu seneden itibaren düşmüş şey Nobel ödülleri Fiyatlar Kri kriz oh. Nobel ödülünü de vurdu diye Burada şey var Bu yıl belki de son kez her aldı 10 milyon kron verilecekmiş ee, bir Kron buçuk... mu veriyorlar bir de Kron bir... ve Mitra olarak veriyoruz Kron adına 1.5 milyon dolar kron deyip geçme Ondan sonra gelecek yıllarda ödülleri kaynak bulmakta zorluk yaşayabiliriz. Onun için bir Nobel açın o zaman. Onun için bir Nobel açılsa bak hemen bence bulunur. Parayla versinler Nobel'leri. Nasıl parayla? Mesela 20 tane, 10 tane ödül veriyorlarsa 20 tane versinler. Ondan sonra bunun 10 tanesi parayla olan gelen parayla öbürlerinin parası çıkar. Abi, çüş. Çüş yani hakikaten. Özür dilerim bana, çüşle bana çüşle için mı çüş dedi. 17,5 milyon dolar ayrılmış. sırf gala ve ödül töreni için. E işte onu vereceğine milletin parasını ver. Bu yıl. İşte Adam olmuş. icat yapmış orada. Gecesini gündüzüne katmış. Ne yapayım ben? Demişsin uyduruk madalyonunu bana nakit lazım demiş. Uyduda yaşadığımız bir problem sebebiyle yayınımız kesildi biz. Yayınımıza arası verdik. Ay, Ay. Kıbrıs'ta da büyük kedi krizi var Ne olmuş Kıbrıs'ta ben de okuyamadım Kıbrıs'ın kesimiyle ay. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Arasına şimdi ne girdi Ne K girmiş? Kedi Kara girdi. kedi girmiş bir yer mi? Kara kedi değil normal kedi girdi ee, Şimdi Rumlar Kıbrıslı Türklerin Adaya özgü iki kedi türünü Van kedisiyle çiftleştirerek ortaya çıkacak Yeni türü Türk kedisi diye tescil ettirmek istediğini iddia ettiler hmm. ee, Niye şimdi... van kedisiyle çiftleştiriyorlar ya işte yeni tür bu falan Endemik mı? hayvan diye mi? Endemik mi? Endemik. Şimdi endemikle benim kafamı içimi karıştır. Gerçi ya. endemik hayvan değil değil mi? Ban kedisi. Her yerde rahat rahat takılıyor zaten. Tabii, tabii. Şimdi e, tartışma şuradan çıktı. Kıbrıs Kedi Derneği Afrodit Devi ve Azize Helena diye bilinen adaya özgü iki kedi türünü ulusal kedi olarak tescil ettirmek istemesiyle başladı. E, derneğin girişimiyle e, işte papazlık e, durumu ortaya çıktı. ...işte kedisi olarak tescil ettirmek istiyorlar. Papazlık <gülüyor> durumunu dediğim papalık kurumu. <gülüyor> papalık kurumu. O devreye gittik. alakası kazı vardırmış ya. Benim böyle şeylerle karıştırmayın diye. Şimdi Ankara kedisine benziyor zaten. Krize yol açan Afrodit devi. Afrodit devi için zarif diyorlar. Azize Helena içinse tıknaz özellikleri ortaya çıkıyor. Ankara kedisi benim bildiğim zarife giriyor değil mi? Ha. Yani şey Ankara kedisi... Gerçi evlerdekiler hep bir şişmiş oluyor ama... Onun doğal hali herhalde zarif bir kedidir. Zarif benimki Uzun zarif. Uzun tüylü zarif. Uzun türlü. Seninki evet. Ankara kedisi. Aç gezdiği için. Sen ki Ankara, Ankara kedisi. Fay. Günde 400 gram. Affedersin şey yiyor ya. Ben hemen o fay, kadar profeyle almıyorum. Elinde anlıyorum. medya gücü varken <gülüyor> evindeki kedi için kullanma bu medya gücünü. Yani dinlemiyor olabilir. Şey yapmıyor olabilir. Bir gün ayarla yüz yüze konuş. Nasılsa sizin evde kalmıyor. Vallahi mi? billahi günde 400 gram çiğmama yer mi ya hayvan? Ee, dış görünüş. Çiğma. Çiğma ama da bir reklami lider. Yapma, yok, ee, yok. Şimdi e, kedi türlerinin ikisi de e, antik zamanlara dayanıyor. Bütün antikte falan hep bunlar modaymıştı Hı. zamanında. Dış görünüşe Ankara. var? Kedisi. Antik zamanda siyam kedisini nereden bulacak adam? Gemiyle gidip orada kedi mi almayacak? E, Tabi abi. Herkes evinin dibinde ne kedi varsa onunla yaşıyor canım o zamanlar. E, evin, dünya zaten o zaman ne kadarlık yer ki. Her şey bütün kedilerde zaten antik kedi o dönemde şey değil yani. <gülüyor> antik zamana dayandırmak antik çok Antik zamandaki lazım. her adam antik adam, antik <gülüyor> zamandaki her kedide antik kedidir çok arkadaşım. Antika bir insandı kendisi. <gülüyor> Ondan sonra şimdi tıknaz olan Azize Helena'nın geniş bir kafası ve küt bir burnu bulunuyor. E o ki, tip olarak öyledir belki. Şey mi... C tür cinsi mi öyleymiş? Ya işte böyle büyük sıkıntı ya. O kedi senin idi benim idi. Hızır idi Yunus idi falan derken böyle sıkıntılarda e, bir süre daha böyle bir gerilimi yaşayacağız. Umarım daha da çetrefilli hale gelmez. Çünkü Kıbrıs sorununun çözülmeye çalışıldığı bu günlerde böylesine bir olayın tekrar ortaya çıkması ortlaması bana biraz düşündürücü geliyor. Bana da hakikaten o kediyi biri saldı demek ki. <gülüyor> Saldırdı. mı? Ortaya kediyi saldılar. <gülüyor> <gülüyor> Nereden saldırlar? onu Niye? Bilmiyorum. Beyaz diye mi Ankara kedisiyle çiftleştiriyorlar? Van kedisi de van beyaz kedi. ya. E tabii canım. Beyaz böyle daha böyle kalite bir şey çıksın diye. Bunlar beyaz beyaz birbirlerine güzel olurlar diye düşünüyorum. E van kedisi, Ankara kedisi van falan. Van kedisi de huzursuz olmaz mı ya? Van şeyde? kedisi çok munis bir hayvandır. Çok şahsına özel bir hayvandır. sıcak olduğu için diyorum yani. Vanke. Kedicilikte bir lider. Vanke. Van kedileri sağır mı oluyordu? Van kedileri değil, Ankara kedileri sağır. Ankara olur. kedilerimiz. Ankara kedilerinin %80'ini de sağır var. Aa, Bizimkisinin hiç öyle bir durum yok ama maşallah Yüzüyordu. Başka bir onların şey yok muydu? Eksisi yok muydu Van Kedisi'nin? Van Kedis eksisi yok artısı var. Böyle düşündüğü zaman baya bir artı yani. Artı bir değer katıyor sana. Hmm. Aslında Van otomatikman evde kahvaltı hazırlayabilmesi lazım değil mi? Niye? Kahvaltı salonlarıyla ünlü değil mi Van? Aa doğru bak mantıklı. Bunu niye aklımıza gelmiyor abi ya? Niye aklımıza gelmiyor doğru? Hakikaten o zaman işte evde hayvan beslemek mantıklı olabilir. Sen kalktığında mükellef ve mükemmel bir sofra olduğun zaman karşında o zaman kediye de 400 gram değil bir iki yüzlük ıslak mama alırsın. Alırım arkadaş. Üç önünde ıslak mama. Değil, lafını sahibine? da etmem affedersin. O zaman tüm kedi sahiplerine lütfen doğru eğitim diyoruz ve coşturarak devam ediyoruz. Bir anda değişir bu <Gülüyor> kaka. İyi kalp insanlar modern sabahlarda yeni bir saatin başında Hepinize bir kez daha. Günaydın. Pazartesi sabahı yağmurlu yağmurlu başlıyoruz. Zaten herkesin bir keyfi kaçmış. Ben dün <gülüyor> pazar günü diye karşımda ağlayacak adamla beraberdim ya. Hadi ya. <gülüyor> pazar ya. Pazar ya bugün diye ağlıyorum. Kime ya. yapmayı diye. sevmiyordur ondandır. O ha. mu? Van yoyla de alakası yok işte adamın gözünde büyümüş bir de böyle yağmur olunca iyice bir yok. şey Nasıl her şey insanlar için... kalksınlar da işlerine gitsinler ah çok canlar ya yani. kimle beraberdin dün dün bir özel olmayacaksa nezi arkadaşlarında değil mi nezi ama hiçbiri senin gibi bugün Maltepe pazarında karşısındaki insanları etkileyecek bir e, alışverişe imza atmayacaktım. Yani teşekkür ederim. Bu senin e, güzel görüşü. Umarız Oktay ile bize katılırsın. Çünkü bak Oktay hep beni yalnız bırakmaz ve her zaman kazanır. Evet kazanır hakikaten de. <gülüyor> Armani pantolonlar falan. Bir yalnız reklam yapmıyoruz. Ama şimdi herkes reklam koştura yapsan, koştura Armani'ye Alabilecek koy. insanlar. <gülüyor> Ay. Ya öyle öyle ama artık şu işte de bir son nokta koyalım bugün. Yani bugün, bugün bir koyalım. her hafta iki araba markası geçiyor. Evet. bu alayım. Bunu o alacağım. zaman bunu Buna. alacağım. Bunu alacağım. Buna. Buna. Bugün pazartesi pazartesi karar vermişken gidelim kapatalım bu konuyu. Yani bu konuyu bu, bu hafta mevzuyu ben tamamen tarihe gömmek istiyorum. ya yani Artık şey falan konuşmak istiyorum. Ya işte motorlu taşıtlar vergisi falan. Baba işte da. bakıma götürdük baba. Öyle konuşulmuyor araba sahipleri öyle konuşuyor ki. Ne, nasıl konuşuyor abi bilmiyorum ki. Mesela çantayı ben, sen bana ver muhaneye gideceğim Ben falan filan diye konuşuyor. <gülüyor> Tabii değil öyle O Acaba bugün senin arabayı aldıktan sonra Maltepe pazarından gidip bana çakma armali bir şey alabilir miyiz? <gülüyor> Orta orijinal duruyorsa bana da en azından bir çakma bir şey olabilir. Ya tamam sana da bir orijinal bir şey yapacağız ya. Orijinal. Çok orijinal bir şey yapacağım sana. Emprio Armani. Evet, ne? <gülüyor> Emprio. Neydi herifin adı? Emperio. Emperio. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, e, fahir birdir onu. Ya bilmem mi? Of. Oh, fahir ne zaman giyiyoruz armalyları? Vallahi tam. <gülüyor> sen ben... kazak giy, ben pantolonu. Ondan sonra gelirim. Ege'de de, de gömlek var. Ege'de gömleği mi versem diye düşünüyorum. Alsam... Olmaz, gömlek. Ege Niye gömlek. olmuyormuş bir dakika ya? ya yani, ben gömlek galiba... severim. Üçümüzün de aynı böyle bir markayı işte Takıntımız var, marka takıntımız var Yani bir günü şey yapalım, çarşamba olsun Senin yüzünden oldu bu marka takıntımız bizim Hakikaten Ay, Duymadığımız gidelim. etmediğimiz markalar söylüyorsun Büyük pantolon almamış olsaydın internetten Benim hiç marka takıntım <gülüyor> Dün ben bütün internette gezdim Acaba başka ne marka alabilir <gülüyor> Şu Armani pantolonun üstüne bir şey alabilir Yalnız Oktay'ın havası değişti ya. Hadi ya Bir de evleri kalabalıktı Bütün misafirler vardı Sadece bir laf duydum, kim söyledi onu bilmiyor ...tipik Armani kesimi. <gülüyor> <gülüyor> Aa öyle bir laf Ben mı? Bizim şöyle, öyle. Bizim kim öyledir etti ya? ya? Burada bu lafı kim etti ya? Şöyle bir döndüm böyle. Bizim öyle nezihtir bizim misafirlerimiz. Ben Armani'ye pantolon yaptığını bile bilmiyorum. <gülüyor> Düşün artık ne acıklı durun diye... ...ve gidiyorsun oktaya veriyorsun o pantolonu. Bana verseydin ben onu tercihe götürdüm. Yalnız fakir Çin'de mi yapılmış o pantolon? Çin mi? Evet. Çin'de. Ne, ne bileyim abi onu Armani'ye sor. Bana sorma ya. Ben de herhalde dedim şey Burada bu kadar insan var onları kırmamak için Böyle bir sahte bir etiket bastılar Sahte çünkü, olabileyim işte, arkadaş yani. Faturası faturası her şey elimizde ya. El, Elimizde değil mi faturası, faturası Ya rahat ol Oktay Şimdi internette okursan kaç para Onu, Faturasını acaba pantolonun güzel bir yerini işleyebilir misin? Çünkü yani benim gibi adamlar mesela biz Armani gördüğümüz zaman çakma olarak bir şey düşünüyoruz. Ucuz olduğunu düşünüyoruz. Onun gerçek fiyatını. Bir yerde görün do 50 dolar diye böyle hani hoş bir şekilde o. paçasından mı artık akıyor. Yani paçalardan akıyor para gibi. İşleyebilir misin? Var öyle bir şey var zaten paçanın iç tarafında. Var mı? Var bir şey var. Para logosu var bir tane. Hmm. Yalnız Oktay bir Armani laf etti. her şeyi düşünmüş. <gülüyor> tabii düşünür. Oktay ama her şeyi düşünemedi. Çünkü pantol gördüğü zaman şey dedi. Bu şey gibi pantolu bir giydim ben Böyle hani 30 kilo vermeden önce ve 30 kilo verdikten sonra fotoğraflar çekilir ya. <gülüyor> Aynı öyle durdu. Oktay... Gördüğü zaman pantolonu şey dedi. Abi bu resmen burç pantolonu falan dedi. Burç'ta şişman bir arkadaşımız <gülüyor> sevgilinizden. Ondan sonra... Resmen fakat... ayrımcılık yaptım ya. Yani. <gülüyor> resmen ayrımcılık yaptım. Bu böyle bir yaklaşım hiç beklemedim. Fakat giydiği zaman cuk nasıl oturdu üstüne. Hadi ya. yani, hakikaten... Resmen ayrımcılık yapmamış oldum yani. O ortaya çıktı. <gülüyor> böyle bir güzel. E 110 kiloya geçince insan haliyle ne giyse yakışıyor Oktay. Ne güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Cuk oturdu ya sen de biraz yani şey yapsaydın biraz, biraz bir kilo olsun. <gülüyor> biraz de. hakikaten biraz ye oğlum bu böyle zayıflıkla bir yer bir yani nereye e, Ege, kadar? Yani şimdi ikimiz de aynı kiloda olsaydık da bu Fahir strese girseydi yani daha şimdi Ege'ye versem Oktay dönüşümle üzülecek. Oktay'a versem yer. Ege üzülecek. Kime vereceğim? Orta kavuz atardık o zaman. mı iyi olurdu? Ortak kavuz. Tecessüllü pantolon olurdu işte. Valla bile. Pantolon teknolojisinde tecessül var mı? Var. Var. Şimdi abi onu bunu bırakın, pantolondu falan da fıstıklı. Bu sene muzu kaçtan yiyeceğiz? Pantolon, muzu mu? Muzu muz, kaç? E, Çikita muz vardı, şimdi Çikita almadık. Var ya, canım Bonanza olmadı. diye bir marka var. Otağı doğru söylüyorsun. eve muzu almıyorsun galiba. Var canım, şey Çikita var ya. Çikita almadık. Bonanza. Yeni yedik. Muzun markası Bonanza'dır. <gülüyor> Muzda tek kalite geçelim. Bonanza. Bonanza Armaniden muzları. Armani'dan muz yemen. Muzu... Muz al bari Bonanza. Yabancı bir şey almanı istiyorum bana ya. <gülüyor> bonanza muz alacı ya. Yani. <gülüyor> Valla e, domuz garibinin yarattığı tedirginlik nedeniyle... E, ...tüketici bol vitaminli... ...bol vitaminli dediğim Ucuz ucuz. Portakaldı, mandalina idi. Bunlara döndüğü için... ...muzun fiyatı 2,5 iki, iki liraya kadar düştü. E, bu sene rahat rahat muz yiyebilirsiniz. Ya biraz hakikaten muz üreticisi sonra'nın şey müdürü ağlıyordu ya adam. Hakikaten bu nasıl atlatacağız bu sezonu diye. Büyük sıkıntı içerisinde biraz Muz'da biz gerekli şeyi yapalım ya. Zamanda çok e, ne yapmıştık biz de? Sırtımızı dönmüştük. Sır, ya yok ya Ha, muz reklamı yap. Muz reklamı yapmıştık o kadar muzu herkes Çok ya... boş bir efedeyim ya. <gülüyor> muz biraz büyük bir şey değil mi? Ee, porsiyon olarak. Porsiyon olarak. Yani Yok. bonanza muzları. Porsiyon, büyük porsiyonların hastası olan bir insan olarak muzu yerken bir canım sıkılıyor. Yani dörtte üçü bittikten sonra o dörtte birlik kısım bir zul geliyor bana. Ondan sonra da bir sıkılmama yol açıyor muzu. Ben şimdi şöyle yani, söyleyeyim. Biraz yani, böyle küçütsener onu. Sen dedin şey işte ya yerli muz. Yerli muz al. Anamur muzu. Anamur Yok muzu ki al. yerli muzda ya. Dört kahyeyi daha önce doyuyorsun. Da o çeris gibi ya böyle çekirdek çitlemekle Ama aynı. Orada bir kokulu olur bak. Kokulu Yerli kokulu olur. ayrı bir kokusu vardı. Ben şimdi hmm. meyve sevmeyen Ana kokusu muz kokusu. mis gibi armani koktu. Bazı net şeyler var. Mesela elma hiç sevmediğim meyve olmasına rağmen hmm. o kadar net bir meyve ki al katır kıtır ye çöpünü at. Muz da öyle mesela. Mandalina tertemiz elini bulaştırmayacak. Portakal öyle değil. Portakal çok zahmetli. Yapış yapış olur ellerin. Portakalı doğru yerden eğer ilk hamleyi doğru yerden yaparsan hiçbir şey olmuyor. Ya daha soyarken ellerinin sapsarı oluyor. Onu yani kaşık kaşıkla soyacaksın şekercim senden. Kaşık, kaşık mı? mı? Şekercim mi? Hayır her şeyi Şeker şaşıramam. Şeker portakalı birden beynime nakşedince. Bir cümlenin her şeyi şaşıramam yavaş. Kaşıkla portakal soymak derken. Abi kaşıkla soyacaksın. Üstü kestin ya. Hı hı. Kaşığı oradan o kavisli şeyle sokuyorsun. Faşır faşır o kadar rahat ki. Hiç eli kokusu efendim hiçbir şey olmuyor. Tabii. Sonra da löp löp löp götür. Kaşık yoksa mesela mandalinle soy portakalı. Birbirine sürünce Zaten kabuğu atıyormuş Yok yok valla yani bu işte Biraz yemekhanede yemek yemiş bir insansan Kaşıkla soyman gerektiğini öğrenirsin Hani buna insanlar Yemekhanelere gidiyorsun var. Ben de yedim yemekhaneye veriyorlardı insan olana bıçak Tabi hapishanelerde pek vermezler Genel olarak çünkü Sonra şiş yapıyorlar ondan ama Okul yemekhanesinde falan verirler <gülüyor> valla ya onlar, o bıçaklar normalde kesmiyor ya Yemekhane bıçakları kesmez Ve insanlar zaman içerisinde evrile, Kaşın evrile ama öyle bir problemi yok değil mi İstediğin kadar kullan gene iç püke özelliğini koruyor hiçbir <gülüyor> püke valla hakikaten gayet Vay, Sen nerede yemekhanede yemek yedin? Yok abi biz hep... Bir asker... Kafene... Neredeydin? Askerde... Askerde yedim. Asker de Üniversitenin sana. ilk yılları okula geldiğim zamanlarda yedim. 3-4 kere, yani. kere yedim. 3-4 kere yedim. Yeter abi gittim bak neler öğrenmişim. Yemekhaneye gittim de neler öğrendim. Armani Pazartesi yemekhanesinde. Pazartesileri yemek işte... <gülüyor> Portakallar <fırfır>. şey yedim. <gülüyor> Soyulmuş yedim. Valla bundan sonra diyeyim, öyle bir beklentim olacak. Olmayan markadan bahsetmek... Ayıp olmayan mı? markadan bahsetmek Sinsi reklama girer yani gizli reklam mı diyorsun yarın öbür gün çıkabileceğini düşündürür insanları ya yine verelim biz adını Bülent Sultan markalı sucuk geliyor Bülent Ersoy Run Bülent'i Bülent, Bülent yani Ersoy, Ersoy sucuk mu yapıyor e, Sinemamızın Sultanı Türkan Çoruk'un Sultanı ve Sucuğun sucuğu. Ya hastasıymış. Bülak. Zamanında Sonra... kestirmiştim bir miktar. Ee, hazır bekletmiştim e, şeyin içinde. Onu veriyorum piyasaya mı diyor. Evet. Zamanında zamanda almış, iki Hayvancılar <gülüyor> arasında nasıl şey var? Hayvanın en iyi yerini kestirip kendi fabrikana almak için. Tabii tabii. Onlar tabii. Neren Aynısı bak marangozlarda da vardır. Onlar da kestirip saklıyorlar bir yerden. Ben zamanında böyle bir şey yaptıracaktım da ee, neydi orası? Çıkırkçılar yokuşunda bazı marangozlarla konuşuyordum. Hı. Hepsi zamanında kestirdiği kerestelerden bahsediyor. Benim 40 yıllık kerestelerim var köyde duruyorlar falan diyor. Onun bir zaman içinde çok değerli, lazım ya. Tabii. Şimdi zamanında kestireceksin sucuk işine ve ee, marangozluğa girerken. Şimdi 40 yıllık et ustası. Bu e, İstanbul'da bir işletme var hepimizin bildiği aslında. Cüneyt Bey buranın işletmecisi. Ne üstadı olduğu ortaya çıktı adamın. Sadece et ustası değiliz aynı zamanda... Sucuk ustası. Et bizim işimiz sloganları zaten o. Şimdi Cüneyt Bey'in düzenli müşterisiymiş Bülent Ersoy. Düzenli müşterisi derken evet, haftada düzen, iki, düzenli sucuk haftada alıyormuş. üç, haftada bir. Yurt dışına bile sucuğunu yanında götürüyormuş Bülent Ersoy. Ben bilmiyordum bak bu özelliğini. Ben de tam tersini biliyordum. <gülüyor> ben böyle düşünmüştüm. <gülüyor> ya niye <gülüyor> bir, bir bir hiçbir bir yere götürmeye diyebiliyorum. <gülüyor> bir rahat durun. Bülent Ersoy'un babacızı bir açıyorlarmış. işi komple sucuk. Öyle. Şey var bir de o e, büfe tipi sucuklar var, <gülme> kangal sucuklar var. Hepsini çok seviyorum. Bu e, ondan sonra dur bakayım. Kendi markasının yanısıra en iyi müşterisi olan Bülent Ersoy'un adıyla yeni bir işte sucuk üretecekmiş Cüneyt. De. Ya o zaman ben de talep ederim ya bir sürü iyi müşterisi olduğum şeyler var. Ben de adıma ürün istiyorum. Kişiye özel sucuklarımızla. Aa çok güzel şeymiş. Vallahi ne diyorum. Bizim zaman da hani annem bağlanmıştı ya sucuk işine girmişliğimiz varmış yani. <gülüyor> Sen yani haberin yok biz zaman baya biz sucükten tiksinmiştik yani 30 kilo 40 kilo sucuk mu alınır eve ya ne sizde her şey bir şey <gülüyor> <gülüyor> bu seyne kurbanı patates çifti... ve sucuk <gülüyor> soğan ne imparatorluğu ve sucuk imparatorluğu soğan soğan. Soğan, soğan ne patates babamın bekarlık döneminde Soğan işine girmiş de iflas etmiş Bekarlık döneminde mi? Tabii, soğan Aa, işi... Benim gözümde şey diye bir şey vardı Siz lojmanda otururken <gülüyor> bir oda tamamen soğan Yok lojmanda otururken Biz bir ara kese kağıdı işine girmiştik abimlerle Ciddi Tabii canım. Oğlum bir kese kağıdı yaparım ben Oktay benim diyen kese halt etmiş yanımda. Hakikaten kese kağıdı değil Özür dilerim ya bilseydim daha... Her türlü farklı... kafaya göre kese kağıdı üretebilirim Sana yani. farklı yaklaşırdım Fahir. Sonra naylon poşetin çıkmasıyla Fahir'in de işleri battı. Tabii battık orada da battık. Yok kese kağıdı hala bence güzel bir şey ya. ya. Ama nostaljik bir şey. Nostaljik değil ya olur mu? Şimdi tam tersi kese kağıdına dönülüyor dünyanın her yerinde. Bu naylonlar falan fıstık çevre iklim küresel falan. Falan global diye. global evet, derken. Moruk. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de onu diyeyim tam olsun. Diva sucukları olsaydı bari Bülent Sultan ne demek yani? Diva sucukları mesela acılası Diva, acısızı Cem adlar Öyle bir şey olurdu. Devarlık Cem bitti artık. 8500 tane şey değiştirdi bari Hadi ya. Tabii, Tabii 8500 tane tuvalet değiştirdi. Her programda <gülüyor> Program 3 taneyi aynı. değiştiriyor yani. Maşallah var. Yani ben de o zaman isterim abi sucuğunu kendi adıma. Fahir Öğünç. Ama Fahir Öğünç olmaz da daha böyle. Boşkan sucukları. Ege sucukları var mesela. Meşhur. Hiç duymadım. Aa, kunduzlarda. Duymadı. çeşmede çok satılır ve çok ucuz severler. sucuk. Bir de ben yeni bir şey fark ettim. Ucuz sucuk severleri müjde. Ege sucukları. Ucuz bir de ucuz bir şöyle küçük parmak sucuk. Almanya'dakiler yani e, dinleyicilerimiz arasında varsa Almanya'da yaşamış olanlar orada bir sucukları var onların meşhur. Unutmamadı. Ege Nerede? geçiyor galiba içinde. İzmir'de mi? He. Yok şey İzmir'de işte birkaç bir Almanya'dan gelen aile vardı Hı. Ben de Afyon'dan sucuk getirmiştim falan Şey diyorlar Neredeyse şey ayarında sucuk falan diyorlar O Almanya'daki Türk sucuğunu reha, reha. Sucuklarla... Yok reha değil o peynir Reha'nın sucuğu yok muydu Yok bu Almanya'da Ha mı? gazi gazi Programımızı dinleyen bir adam Sucuk Öyle. markalarımız, <gülüyor> sucuk markalarımız... Yok, yok, mi ya? Ben, Telefonlar gelmeye başladı Almanya'da sucuğu Almanya'da yedim diyenler arıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hasan ben. Hasan Bey hoş geldiniz. Biliyor musunuz bahsettiğim sucuğu? Evet Ege Türk. Ege Türk. Heh. Evet. siz Almanya'da mı yediniz Türkiye'de mi buluyorsunuz yoksa ee, Almanya'da yedik zamanında Türkiye'de geçirdiğimiz oldu ha. beğeniyorsunuz değil mi gerçekten güzel çok çocuk. gerçekten çok güzel Türkiye'de, Türkiye'de yok değil mi rahat rahat reklam yapmadan konuşabiliyoruz yok, şu yok Türkiye'de ne yazık ki yok olsa keşke öylesini bulamadım diyorsunuz hayır vallahi bulamadım gerçekten zamanında sucağı doyduk diyebilir misiniz Hasan Bey elbette peki siz Almanya'da çok mu kaldınız Hasan Bey ee, bir 8 sene kadar kaldım peki ayır. orada döner de çok güzel diyorlar doğru mu Türkiye'den farklı mı döneri Farklı ama Türkiye'nin döneri daha güzel. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Peki yıllarca Almanya'da sucuğu, güzel sucuğu yemiş bir insan olarak Bülent Ersoy'un sucuğunu hasretle bekliyoruz diyebilir misiniz? <gülüyor> Şimdi hangi Zor bir soru etsin? oldu. Evet kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Eş dost dinliyor. Ama kolay kolay tamamen kolay teyzekeşiz şey bir soru olduğunu biliyoruz içimizden bir yerden. Evet. Ve boşa bir beklenti de olabilir çünkü. Yorum yapamıyorum burada. <gülüyor> Çok teşekkürler. Hasan ediyoruz. Bey yorum Peki. yok dedi. Peki evet. Hasan Bey son soru. Buyurun. Alman çikolatası mı? Alman sucuğu mu? E, Alman çikolata. Alman çikolatası. Çok teşekkür, Çok teşekkür ederiz Hasan Görüşmek Bey. Çok iyi yani. gerçekten. Bak ben kendi ismimde sucuğum var. Ne? E götür. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bakın. O ne? <Nune>. E götür <gülüyor> kef. Siz ne isim koymayı istersiniz çocuğunuza? Benim ismin başkası koymuş. Ben yani... Octay Kaptan koyarım ben. <gülüyor> Fairen? Oktay Kaptan mı? Küçük bir başı da koyabilirsiniz. Faire başkan sucukları olabilir ama o da güzel olmaz ya. Faire başkan da güzel bak. Başkan, başı da tırnak içinde. Başkan. He, tam oldu, ha, çok güzel oldu seviyede sağ. şey olduğuna göre <gülüyor> hadi ben Hakikaten. programımızda seviye problemi oldu mikro düzeyde devam ediyoruz böcekler arasında bir yayın <gülüyor> buyurun efendim Ay. son bir haber alalım son, en son son 20 reklamları 20 reklamlarına reklam giriş var. öncesinde son haberler <gülüyor> beyler 20 reklamlarına giriyoruz Hazır beyler giriyoruz. paşalar haydi bakalım Çin'de gerçekten e, bir uygulama başlamış. Örnek bir uygulama. Çinçay. Çin İlk defa ben örnek uygulama görüyorum Çin'de. İnternette porno siteleri bulup ihbar edenlere devlet bin yuan'dan on bin yuan'a kadar ödül ediyormuş, kapatmak için. Affı bir yuanla on bin yuan arası nedir yani bin yuan'ın muadili? Yani, yani bin o şey işte sitenin içeriğine göre. Ha, buradaki <gülüyor> adamlar çok şey. Yani. Seyredik bunu bir numarası. On bin yuan'lık. 2000 aman öyle de bir şey değilmiş ya 2100 100 liraymış 10 bin yuan Fena mı işte hiç, yok da Bugün ihbar, bir Çinli'nin Evet ya. Yani. Sen ihbar etmeden önce Oradaki resimleri de indirsin bilgisayarına Ondan sonra Ama ihbar edersin Ama karşılığında aldığın ahlarla Yani e, düşün milyarlarca Çinli var karşılığında... Milyarlarca milyonlarca genç Çinli var Onlar o siteye giriyorlar Bir gün bakıyorlar sitemiz e, Şey dolayısıyla kapalıyız diye Bence bu siteleri kapatanların fotoğraflarını Koysunlar siteye Ben kapattım ben kapattım. Ben değil, bu kapattı. Gençlerde o kadar mağdur olmaz. Çok ahalmazlar, biraz da o oh halde. <gülüyor> Oo, çok güzelmiş poğuşa. Gerçi akraba çıkıyor. Onların da kaç beş tane mi soyadı vardı koca içinde? Evet, öyle ağır, ağırlıklı olan bir üç, şey üç, var soyadı ya. vardı ya. Gerçi 58 bin kelime var diyorlar ama 3-5 tane de. Her kelimeden soyadı yapmıyorlar ki. Harıl arıl, özenle seçiyorlar öyle her şeyi evet olmuyor güzel. Ya büyük eti ilgili böyle haber çıkarmıyor. Harıl arıl, porno aranıyor. Böyle e böyle işte işte. Aklında olmayan adamı düşünün Pornoci yaptılar kötü tarafı bu Ama Sabahtan hiç internete K ödemesi dışında bir şeye bakmamış adam 2000 yuan için Sabahtan akşama kadar porno arıyor 2000 yuan için çekilecek çile değil vallahi Şey var mı K ödemesi var mı içinde? Olmaz mı? Her yerde var i̇nternetin mi? olduğu her yerde var diyebilir miyiz K ödemeleri? Ben sana şöyle söyleyeyim internetin çıkış sebebi K ödemeleri Ordu Bunu içindeki... nasıl yapabiliriz falan filan diye ilk Çin'de falan çıktı. Yok Amerika'daki, Amerika'daki e, ordu emeklilerinin K ödemeleri için bulundu. Daha sonra e. yaygınlaştı. Çok iyi ya. Bayağı Amerika'da iyi ya. Şey. Tarihe falan da girdik. bayağı iyi oldu. bayağı baya iyi oldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ana dolu kokan program modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler buyursunlar efendim. Anadolu deyince köy düğünleri değil mi aklımıza gelen birileri hmm. evleniyor kimler evleniyor. Sevgili. Hadi ya, evlilik haberi mi vereceğiz. Evlilik haberi vereceğiz tabii oh, abi. Ama tabi ya. güzel ya işte bak ilk keşke bu haberi verseydik. Keşke. Keşke. Ee, Behlül Lebister mi? Değil. Değil. Şey mi? E... Güçlü bir ses diyorum. Ferhat Göçerle. Güzel. Doğru. Ee, Ötekiyse de uzaklarda sevgilisi. Var ömür şey. gedik maalesef değil değil, değil mi onun, onun sevgilisi o değil mi o, ferhat evet. göçer A'dan Z'ye Ferhat Göçer Fe, Ferhat fan Ferhat fan'dan bildiriyorum <gülüyor> Güç, Güçlü bir ses dur Güç, güçlü bir ee, kadın, kadın ses güçlü ha. bir kadın ses ve iri bir kadın Nazire Şenlendirici mi daha iri bir kadın daha iri bir kadın iri bir kadın, kadın, i̇ri bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> elleri ayakları kocama Lira ayakları kocaman Sucuk sanayinde mi? Yani iri, iri bir kadın. Ya aklına getiren getir. en iri kadın kim? Tanıçı olarak. İri kadın söyle. Sıla. Değil. Ya. Sıla. Kapı kadar kadın ya Sıla. Hem anası gibi. Ya onun eli ayağı kocaman sadece. Kendisi iri değil ya. Değil no, o, yok, de iri yok ya. Kendisi ya, iri ya. Ya onun iriliğini. Böyle şey şey ince belli falan. İnce belli koca. E, evet kocaman bir kadın. kadın. Maalesef müziğimizde iri kadın o kadar az ki. Aa a, Zerrin Özer iri kadın değil mi? Artık iriliği Zerrin... gitti onu Hayır ya. İrisi bir kaldı ya. Valla Zerrin Özer'in irisiyle dirisi demişler. Evet, ee, ona yakın bir ses nasıl? Muafiz Açıcı. <gülüyor> Janis ya, ufacık, Joplin mi? Ceniz Chaplin'e. Yak... da ufacık ya. Ya boyu küçük Şimdi, onun evet doğru. Selda Bağcan Ya ışın Karaca ya, Işin <gülüyor> Karaca ya. Dev gibi kadın. Bayr, tam ne güzel isimler geliyor aklımda. Selda Başcan dediğin isim ben bugün <gülüyor> o, o deyince zaten ben orada hemen söylemek <gülüyor> zorundayım. Ben zaten 45 gün iş göremez raporum vardı. <gülüyor> Selda Başcan dediği için ben izin isteyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi ben biraz oldum yani. Selda paçan ne ya? Yani. Ben ensem acıyor ben zaten. Şu anda çekiyor yani. Senin ense acıyor, benim bütün her tarafım, her <gülüyor> hücrem acıyor Selda ya. Selda bacan dedik diye mi acıyor insan? <gülüyor> Sana Hakim sadece halinden Akrep Nalan desek zararı olmazdı Benim tamamen kiloyla alakasız bir şey Cansever o zaman Cansever, doğru. Bak gün... şimdi onda da bir anda da Sol koluma ağrı girdi kalp mı geçireceğim Cansever'in çok güzel türküsü vardı Bir gün elbet öleceğim Bir an evvel dövüm benim <gülüyor> Güzeldi tabi bunlar hep yaşandı Işın Karaca evleniyor stil, stil uzmanı sevgilisi Sedat Doğan'la 3 ay sonra <gülüyor> Kim güvenir adamın stil anlayışını <gülüyor> Efendim şöyle stil falan sizin eşinizin stilinden biraz bahseder misin ya? Yani. Çok ayıp. Riyanla gibi bir şey olmuş zaten Işın Karaca'da. Olur mu e, ya Işın Karaca şey oldu? Saçlar maçlar Işın Karaca. Riyanlı'nın aynısı. Hint klibi çekti ya bir o hatası var evet. bence. Evet, Herkesin doğru. kusuru var. Bir, bir o onun dışında mükemmel bence oldu. Önümüzdeki 3 ay içinde Sedat'la evleneceğiz. Evleniyorum. Yoksa Hayalimizin... Sedat'ı yiyeceğim. <gülüyor> Sedat'a düğün... son uyarım demiş. Bak insanların hayalindeki düğüne bak. <gülüyor> Hayalimizdeki düğünde istediklerim. Döner. <gülüyor> döner pilav istiyorum misafirler döner pilavla karşılansın sonra kumpir ondan sonra da oğlaklar dönsün istiyorum hayalimizdeki <gülüyor> düğünse parti şeklinde olacak biz kuduruk <gülüyor> <gülüyor> parti şeklinde mi olacak parti şeklinde olacak ve biz kuduruk bir düğün yapacağız hiç normal düğün yapmayı düşünmüyoruz kuduruk yani sevdiğimiz insanlarla birlikte düğün boyunca hem kutlayacağız hem kuduracağız. Ama tabii ki dönerimiz olacak. Ee, tabii kudurmanın en vazgeçilmez şeylerinden bir tanesi de döner diye mi? Peki pasta yerine döner kesse gelinle damat daha güzel olmaz mı? Çok havalı mı? ben bir tane şey de e, düğüne gittiğimde pasta yerine e, şey kestiler. E, kuzuç kestiler. Abicim ismi de çok güzel ya. Düğün döner. Düğün döner. Nasıl? Düğün Düğü döner. Çok hoş. Hakikaten Bir buçuk düğün döner sosuz. Sos. Yalnız kapalı salonda yapıldığında öyle bir koktu ki içeriye getirdiler. Böyle kesilmeye başlandı. Her taraf üstümüz başımız şey Kuzu koktu. mu? Kuzu koktu. Bir de şey yapacaklar. Bursa eşi dönerden yapacaklar. Onu mesela gelinle damat el ele verip kesecekler. Ne kadar uzun keserlerse böyle Ankara döneri olmayacak. Hani hmm. patır patır düşmeyecek. Ne kadar uzun keserlerse evlilik, evlilik, evlilik o kadar ay... mutlu olacak. O yani, riskli bir şey yalnız. Uzun zaten... kesemezlerse düğün ge gecesi al sana rezalet. Onu ayarlarlar ya önceden Kesin. şey yaparlar altı maket olur dönerin, Heh. üstünde besa bir parça sembolik. Hop şeyi de yapıştırılmıştır oradan, sıtarafordan itibaren kesersin kalıp halinde çıkar, güzel olur güzel. Vallahi güzel olur ve uzun nice uzun ömürlü evlilikler. Ne kadar güzel çünkü evlilikler. sanat dünyamızda hep evlilikler kısa. Kızlar çocuklar maalesef. Yani işte Işın Karaca 3 ay içerisinde işte giriyor. İyi. Hadi hayırlısı olsun. Size davetiyeyi gönderirse biz de elimizden geleni görevimizi yaparız. Veya sadece döneri göndersin zarf içinde. Bence şey düğün davetiyesi yani. yerine birer parça dön. Hani bu yiyeceklerinizin <gülüyor> <Bence> de, yiyeceklerinizden <gülüyor> sadece birkaçı. Bu yiyeceklerinizin garantisidir diyerek. Ya işte onu diyor. Garanti kapsamında şey. garantisi <gülüyor> dedim. <dönen>. 300 <gülüyor> uzay turisti 40 milyon dolar kapora yatırmış uzaya gidebilmek için. Ucuz mı uzay turizmi ya? Baksana ya baya ucuz. kaporası 40 milyon. Kaporası ya. 40 milyon dolar canım. Ne oluyor ki ben sana söyleyeyim? 40 40 tane uzay turisti 300 bölü 40 Kaç? Ya, 40 bölü 300. Faiz Oradan şey yap işte. Yorma kendini. Bir yolcuya maliyeti 200 bin dolar. Bunun hava yolunun karı bilmem ne falan fıstık onları da hesapla. algısı. 200 bin'e mi düştü ya? Daha pahalı değil miydi bu? Maliyeti 200 bin. Ha maliyeti. Esas şey kazanıyor. Hizmetten biz. kazanıyor bu. Hizmetten. Kazanıyor. Bunun sigortası var bilmem ne. Çünkü git, gittin geri getiremeyebilirsin Doğru. O tip o tip adamlar da şey yani. Mesela e, bak bu ona gitti mesela geri getiremediler oran kuralım başına gelenler yani. Öyle dünyada bile böyle şeyler yaşanıyorken uzayda. Oo hayda Ya bu Skati'yi oynayan adam var ya James Dohan Evet. Uzay yolunda 2007 Nisan'ında uzaya göndermiş. Küllerini. küllerini. Ölmüştü ya o adam. Aa ne şık hareket. Ama ya, kendi imkanlarıyla gönderdi sanki. Ailesi, eşi dostu bir espri olsun diye şey yaptılar. O gönderdiği de bir tane küçük şey yapmışlar. Kağıdın içine azıcık koymuşlar. Onu da astronotun cebine yerleştirmişler. O da ne, da ne çok sert. konuşmuş ya. Bır, bır, bır, bır, bır konuşmuş şey ya. Bir sürü açıklaması var burada adamın. Bakayım şöyle. Bir... Mi? Elle... Yok şey işte bu Uzay. skatinin küllerini gönderen o firmanın yetkilisi. O göndermiş. Prim üstünde çalışıyorlarmış da ondan çok anlatıyor. <Gülüyor> Efendim şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz. Ay, çok iyi kadın da çok para harcıyor çocuklar. Çok para harcıyor. En çok para harcayan first lady. Şey evet, işte Obama, Obama'nın eşi. Ne anlatıyor canım kadıncağız bir hevesli tabi ilk başta girdiğin zaman yeni evde dekorasyon yapacaksın. Yani siz bile evde taşındığınızda bir sürü şey yaptı mı? Balkonları kapattırmadın mı abicim sen? Bir de kim yerlere haliflex döşetmedin mi? Kim karışıyor kadına şey <gülüyor> değil mi ya kendisi zaten Obama'dan çok kazanmıyor mu? Olur mu temsilciler meclisi? Öyleydi karışıyor. de ayrıldı ya bıraktı mı işini tabi canım? Hmm. Ya. Sarayımın kadını olacağım diye ayrıldı. Sarayının Hiç. kadını ben de olurum. <gülüyor> Saraya kadını, ev kadını olmak zor. Ee, Saray buradan, kadını herkes olur. Buradan açık çek verdin o zaman buradan yayınlandı doğru, bunu söylediğine doğru. göre. Obama'ya açık çek. <gülüyor> 24... İsteyen beni Amerika hayranlığıyla suçlasın. <gülüyor> Benimki tamamen başka bir hesap. 24 yardımcısı varmış Michelle Obama'nın. Ee, bu da laf olmuş. Bakayım. ne bu Hillary Clinton'ın 19 yardımcısı. Laura Bush'un 18. Ee, ortalama first lady'lerin <gülüyor> Ortalama yardımcı sayısı 14-15'miş. Ne yardım Olamaz ya? ki ya, 19-18'e. Neye yardım eder? Ama doğru şimdi yaşlı oluyor bazen first lady'ler. Yaşlı olunca tabii haliyle yardıma da ihtiyacı oluyor. Ama mesela Michelle Obama diri kadın yani. Diri kadın canım. Diri hala bakıyorsun mesela. Obama'nın yardıma ihtiyacı var Bir kadına ona. diri demek çok rahatsız edeceğim. Olur şey. mu canım? Diri kadın. Diri her şey için kullanılır. <gülüyor> mesela araba. Diri bir araba. Diri gör. Mesela diri görüküyor. Mesela kalem kalem. Diri bir kalem mesela. Erkek için kullanılır mı? Diri bir erkek mesela. Bunlar kullanabiliğimiz şeyler. Kullanımı da kolay Tabii. galiba. Kelimenin başına getiriyorsun anladığım kadarıyla. Öyle bir rahatlığı var <gülüyor> Türkçemizde. Başına getirdiğin zaman. Mesela ekmek. Ekmek. Diri bir ekmek. Oluyor oluyor yani. Doğru evet doğru. <gülüyor> ya bunu ha. vücudumuzun bölgeleri içinde kullanabiliriz mesela. Mesela ee, Diri e, Diri bir kol. Diri bir kol veya diri bir karın veya diri bir Diri. diri ayaklar. <gülüyor> diri bir dil mesela. Bir deme fail, bir de mi Ne? Diri ayaklar mesela. Diri ayaklar dedim ama dil bir tane olduğu için diri bir dil. Diri dil. İngilizce'den çeviri <gülüyor> Diri dil. çeviriyorsun. Diri bir mi? dil. Diri bir dil mesela. Şimdi kuaförcüsü var. Kuaförcüsü, kuaförcüsü var. Mü? Kuaförü var. Evet, makyajcısı var. Var. makyajcısı var. Makyajcısı var. Ondan sonra kişisel fitness eğiticisi. Kişisel fitness, Bunlar hariç. Fitness. Bunlar hariç, hariç her şey. 24 tane asistanı varmış. <gülüyor> 24. Güzel. E, bana uyar yani. Bakayım. Özel kalem müdürü varmış Michelle Obama'nın. Yılda 172 bin dolar alıyormuş. İyi para. Temiz Ve para. Dergisi algısı yok. Olmayan bambaşka bir saraydan transfer etmiştir. <Gülüyor> Hakikaten ya. Saçma sapan şeyden yani. Ben hepsini tek bünyede toplasam. Tek bünyede. Bak mi? neleri toplayacağını söyleyeyim o zaman ben. Ya, o sabah mesela makyajını yaparken günün programında kalem müdürü şey yapar bir taraftan anlatır. En kötüsü makyajı ara vermemek için bir notu da ruj da alır. Kenar aynaya mesela. Evet tabii canım yani illa her şeyi ayrı ayrı insan yapacak diye bir kural yok ki. Proje direktörü yılda 140 bin dolar kazanıyor. Ne projesi? Ne projesi varmış abi. Michelle Obama projeleri. <gülüyor> sosyal sekreteri. Michelle Obama'nın sosyal sekreteri. Yılda 113 bin dolar kazanıyor. İletişim direktörü 102 bin dolar. Ve özel kalem müdür yardımcısı 90 bin dolar. Özel kalem müdüründe koy üst üste. Başkan olacağını... O babanın de kalem müdürü ol ya. Ağacığım o babanın maaşı ne ki bunları o kadar ödüyor? Ya. Değil, tabii doğru ya. Babamın maaşı ne ki yani? babanın o kadar maaşı yok ya. Vallahi şeyin ee, Michel'in Nobel aldı abi. Şey Oradan verir işte. Abi Nobel aldı zaten hepsini oraya veriyor. Hayır. Bayrün yaptı. Vallahi üzüldüm ya. Bütün aldığım maaşı zaten şey diyormuş. Şuradan bir 20 dolar alayım Michelciğim. Tamam gerisine şey yok. O zaten yürüyerek gidiyor geliyor ya işte, Beyaz Beyazlarda çünkü yol parası yok. Tabii Yemek canım. parası zaten kupon veriyorlar. Home office çalışmıyor mu ya? Home office çalışıyor. Kupon veriyorlar zaten. Ev öbür şeylerinde devlet karşılıyor. Kurum gönderdiği zaman her yere uçakla gidip gidiyor yani benim <gülüyor> bildiğim kadarıyla. Öyle bir rahatlığı Böyle var ya. Yani. Havaalanı. <gülüyor> Neydi uçaklarının Airvan, adı? Air Force'la. Air, Air Force'la. Force ana uçağı bizimki de ana idi değil mi? Bizimki de ana. Ana, ana var, ata var. İki tane var. Başbakan'ın kullandığı ana değil mi? Ya iki tane var başbakanlık uçağın. Cumhurbaşkanının uçağı. ata, Örüm'ün Cumhurbaşkanı. galiba. Tamam. O da ana vatan partisi zamanında öyle alındı diye ana ismi koyuldu. Sonra kaldı mı bilmiyorum. Ondan emin değilim çok. Tansıçıcılar zamanında da ana diye galiba geçmişti. Yani Tansıçıcılar işte zamanında ana Sen. diye alındıysa başbakanlık uçakları hep ana diye gidiyordur. Ana 1, ana 2, ana 3. Tamam <gülüyor> Ne oluyor onlar sonra peki satılıyor mu bir daha nasıl ne oluyor? Ya eski baş eski uçağını kullanıyorum çünkü mesela. Bir zamanlar hatırlıyorsanız bizim e, bir tanıdığımız Burak Kut'un eski spor arabasını kullanıyorum diye hava atıyordu. Herhalde uçaklarda da öyledir yani. Zaten bir uçak olduğu zaman ya bir başbakan uçağıdır ya bir dolar milyonerinin uçağıdır yani. Yani şimdi ikinci el kullanmak uçaklarda da akıl kârı değil. Çok sorun çıkarmaya başlıyor 100 bin kilometreden sonra. Yani havada sorun çıkarıyor. Kime satacaksın Fahir? Sahibinden nokta.com'a yani. mı gireceksin? Vallahi gir <gülüyor> sahibinden .com'da her şeyi bulursun. <gülüyor> e sen dedin. <İlla>, <gülüyor> İlla bir reklam yapacağız. Bugün yapmadık ya. Bir anla değişir vaziyet.